Oynayanlar Ali Ulvi Kurucu Nüvit Candaner Ertuğrul Ümit Dolu Çocuk Onur Kırış 92. Bölüm Saatçi Osman Efendi'nin söyledikleri Ebul Hasan'ın takdirini uyandırmıştı. Hakikaten Saatçi Osman Efendi benim gözümde, dünya çapında dahilerden bir dahidir. Fakat zamanını zeminini bulamadı, ortaya çıkamadı. Esasen şöhreti hiç sevmedi. Medine-i Münevvere'de tefsir ve ihya okutan, Türklere, Türkistanlılara vaz eden bir hoca olarak geldi, geçti. Saatçi Osman Efendi'nin dikkat ve feraseti gerçekten ileriymiş. Said Şamil Bey'in de bütün derdi İslam alemiydi. Devamlı şöyle sızlanırdı. Çok zayıfız, çok perişanız. Gücümüz, kuvvetimiz az. Üstelik tesanüsüz dağını kaldıyız. Teşkilatçı değiliz, sırrımız yok. İstişare eden, edilen kurmayımız yok. Herkes kendine çalışıyor. Her pet sanki kendi başına bir devlet. Her halimiz İslam'ın ruhuna aykırı. O zaman biz ne kadar Müslümanız? İsrail Başbakanı Ben Gurion'un Paris gazetelerine verdiği bir beyanatı okumuş ve bize nakletmişti. Yahudi diyor ki, Yahu bu çocuk denecek yaşta olan Pakistan devletine ne oluyor? Böyle Filistin meselesine, Kudüs meselesine Araplardan fazla taraf oluyor. Bunlar dünya siyasetine kimlerin hakim olduğundan habersiz mi? Bunlar kimin sözü geçer bilmiyorlar mı? Başlarına öyle bir gaili açarız ki kıyamete kadar kendilerine gelemezler. Bu sözden sonra Pakistan'la Hindistan iki kere savaştılar. Pakistan mağlup oldu. Doğu Pakistan, Bangladeş adıyla ayrı bir devlete dönüştü. Pakistan çok büyük zahmetler, buhranlar geçirdi. Pakistanla Hindistan arasındaki ikinci savaş sırasında Medine-i Münevvere'de kendisini ziyarete gitmiştik. İngilizce, Fransızca ajansları dinlemiş. Son derece üzgündü, çöküp kalmıştı. Çocuklar, hiç kusura bakmayın. Size şimdiye kadar yapmadığım bir teklifi yapacağım. Şu an çay yapmaya halim, takatim yok. Lütfen bugün çayı kendiniz yapınız. Arkadaşlar çayı demlediler. Kendisine sorduk. Beyamca, bugün neden bu kadar üzgünsünüz? Ne oldu ki? Nasıl üzgün olmam. Yahu bu Yahya Han deli midir? Serhoş mudur? Kendisinden 5-6 defa büyük Hindistan'la harp ediyor. Hindistan Rusya'yı açıktan Amerika'yı gizlice arkasına almış. Bu kalkmış Pakistan Hindistan'la bin sene harp eder diyor. Bunu ya çocuk ya deli ya da serhoş söyler. İşimiz kimlere kaldı? Ben Pakistan'ın geleceğini tehlikeli görüyorum. Allah korusun. Yine birileri ciddi bir oyun oynuyor. Medine-i Münevvere'de tanıdığım, tanıştığım ve fikri hayatımda çok mühim tesiri bulunan zatlardan biri de Muallim Mahmut Cevdet Sezer Bey'dir. Kendisi başından çok üzücü hadiseler geçtikten sonra 1949'da firar ederek Türkiye'den Medine'ye gelmişti. O sırada 55 yaşındaydı. Başından çok üzücü hadiseler geçtiğine göre mühim bir olmalı. Bugün insanlık için örnek şahsiyetlerdendir. İhlas ve feragat uğruna, varını yoğunu davasına sarf eyleyen, hakkın rızasından başka bir gayeye talip olmayan, hak ve hakikati pervasız ilan eden, yazan bir adam. Mahkemelere, hapislere, tımarhanelere düşmüş. Bu yolda her çileye katlanmış bir gönül eri. Diğer taraftan da bir arifi i Billah. Peki nereliydi? Babası Dağıstanlı Adil Bey, 1. Cihan Harbi'nde gönüllü olarak Osmanlı ordusuna katılmış, Irak cephesinde İngilizlerle savaşırken şehit düşmüştü. Cevdet Bey Bağdat'ta doğmuş. 17 yaşına kadar orada kalmış. Arapça ve Fransızcası çok kuvvetliydi. İstanbul Darülfünun'u Edebiyat Fakültesi'nde okumuştu. Felsefe ve psikoloji muallimiydi. Ali Nihat Talan'la birlikte üniversiteye girmişler. Aslında iyi bir tahsil gördüğü anlaşılıyor. Cevdet Bey çok heyecanlı bir insandı. Çok terbiyeli bir üslupla konuşurdu. Hidayet yolunu bulmadan önceki halini anlatırken şöyle derdi... Ben İnkılap Tufanı içine katılıp da perişan olanlardanım. Gafletle geçen çok yıllarım var. Bu yüzden kendimi her gece Allah'ım ömrüm sana isyanla geçti. Beni affet diyerek yüz rekat namaz kılmaya adamıştım. 1947 yılında Doğan Güneş adlı dergiyi çıkarmış. Dergi günlerini şöyle anlatırdı. Doğan güneşi çıkarır, dergiye şiir ve yazılar yazarken, manen çok zengindim. Çok iyi haller kazanmış, pek az şaire müyesser olacak haller görmüştüm. Yatsı namazından sonra evrad-ı eskarımı yapar, bir fatiha, üç ihlas, kule evzileri okur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhuna, enbiyayı kiramın, alinin, ashabının, şüheda, süleha, evliya ve asfiyanın ruhlarına bağışladıktan sonra, ...yazacağım şiir hakkında düşünmeye başlardım. Hayatımda görmediğim şeyler olur. Kafiyeler adeta karşıma dizilirlerdi. Bu geçen günlerde hissime, hayalime gelip giden şiir... ...o gece yazılı verirdi. Şiirler dergide çıkınca aleyhinde dava açılmış. Davanın görüleceği günlerde... zaman da İstanbul'daymış... Kendisinin hapiste veya sürgünde olmadığı nadir vakitlerden biriymiş ki Üstad Cevdet Bey hakkında şöyle demiş Yahu memlekette böyle bir kahraman varmış da niye ben görmemişim şimdiye kadar Beni mahkemeye götürün şu aslanı bir göreyim zaman talebelerinin koltuğunda mahkemeye gelmiş Cevdet Bey diyor ki Üstadın geldiğini işittim heyecanlandım çok yakınımda oturuyordu kendisini görüyordum bakışından kıvılcımlar Şimşekler çakan yaşlı bir zat hakim sordu Bu şiir sizin mi? Hangi şiir? Ey bütün milletin iğrendiği, tiksindiği yüz diye başlayan şiir. Evet, derginin ikinci sayısında çıkan Ebul Hevl başlıklı şiir. Başlık, korku babası demek. Kahire'deki insan başlı Sphinx'in adıdır bu. Ebul Hevl. Yalnız Hakin Bey, rica ederim şiir öyle okunmaz. Ya nasıl okunur? Sizden mi öğreneceğiz? ...özene pezene yazdığım şiiri berbat ettiniz. Ben okuyayım da dinleyin lütfen. E hey, oku bakalım. Ey bütün milletin iğrendiği, tiksindiği yüz. Gecelerden daha korkunç olacaktır gündüz. Bastığın yer çökecek. Saltanatın sallanıyor. Eski kurbanlar içinde alev almış yanıyor. Yeter, yeter anlaşıldı. Şimdi seni aklı muvazenenin muayene ve tespiti için adli tıbba sevk ediyor. Muayene, tespit filan yok tabii. Maksat Cevdet Bey'i ağır şekilde cezalandırıp bir şekilde susturmak. Peki Cevdet Bey adli tıbba gitti mi? Gitmiş, gitmek zorunda. Ve bir yolunu bulup firar edinceye kadar tam 9 ay tımarhanede kalmış. Bediüzzaman da böyle adi tıbba sevk edilmişti Tımarhane günlerini anlatırken derdi ki Tımarhane Allah kimseyi düşürmesin Bir çiledir Beni azgın delilerin içine koydular Öldürmüyor süründürüyorlar Allah razı olsun iyiliğini unutmam Doktor Ali Kemal Belviranlı Bey ziyaretime gelirdi O zaman daha tıbbiye de talebeydi Hastaneye girince doktor gömleğini giyer Gardiyanlar doktor diye onu bırakırlardı Gelirdi görüşürdük Anlaşıldığına göre tımarhaneye sevk etmek de esasen bir cezaymış Teselli bulmak mümkün değil Kendimi Kur'an-ı Kerim'e verdim Her gün bir kere hatim indirmeye başladım Manasını da anladığından benim için en büyük sohbet En mühim teselli oluyordu Kur'an gerçekten bir kurtuluş demek ki. Bir gece namaz kılıyordum. Azgın delilerden biri geldi, üzerime işedi. Ya bütün üstüm başım battı. Hasta bakıcıları güç bela uyandırdım. Ya üstümü değiştirdim. İntihar haram. Çıkmak mümkün değil. Bu şekilde yaşamak nasıl olacak? Doktorlar o kadar zor mu karar veriyor? E sizi incelemeye almamışlar. Resmen deli olarak işlem yapmışlar. Doktorlar muayeneye geliyorlar. Tecrübe ediyorlar. Ben onları suale çekiyorum. Konuşa konuşa mırıldana mırıldana gidiyorlar. Bunda bir şey yok ya. Bu hasta falan değil diyorlar arkamdan. E neden sağlam raporu verilmiyor o zaman? Ankara'dan emir varmış. Çıkaramazlarmış. Allah Allah. Tuhaf. Ankara'dan emir varmış demek. Ceza bu. Evet. Bir gün doktorlardan biri beni odasına çağırdı. Gittim. Bana sordu. Efendi, sizin isminiz nedir? Mahmut Cevdet efendim Soyadınız? Sezer Efendim zat haliniz Kabataş Lisesi'nde felsefe ve psikoloji hocası mıydınız? Evet öyleydim Hocam ben sizin talebinizim Ne kadar değişmişsiniz O kadar hocanın içinde en titiz en temiz en şık giyinen sizdiniz Eee <gülüyor> doktor e, Bir kararda kalan ancak Allah'tır O bir kararda kalıyor Mahlukat hep değişiyor. Hocam hem hastam hem hocamsınız. Buradan kurtulma şansınız yok. Kaçmaktan başka çare görünmüyor. Şimdi havalar çok güzel. Sabah namazlarını bahçede kılın. Hasta bakıcılar sizin her sabah bahçede namaz kılmanıza alışsınlar. O saatte etrafta kimse olmaz. Bir süre sonra uygun bir vakitte duvardan atlayıp kaçın. Başka çareniz yok hocam. Talebesi olan doktorla tanışmadan önce tedavi edeceğiz diye belinden su almışlar. Cevdet Bey bu yüzden hafıza zafına uğradığını, ondan sonraki günlerde sıtma halini atlatamadığını söylerdi. O günden sonra da şuurunu toparlayamaz hale gelmiş. Enteresan bir cezalandırma biçimi. Komünist Rusya'da rejim aleyhinde olanlar böyle cezalandırılırmış. Cevdet Bey doktor talebesinin dediği gibi yapmış. Tımarhaneden kaçmış. Önce bir yolunu bulup Suriye'ye geçmiş. Oradan da Medine'yi Münevvere'ye gelmişti. O dönemde bunu başarabilmek pek kolay olmasa gerek. Cevdet Bey'in Türkiye hududu dışına çıkıncaya kadar takip edeceği hatta hareketi ve yolunu Hasan Basri çantayla Ahmet Vehbi Çıkırıkçıoğlu çizip temin etmişler.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 Бурдж Продюксион